İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzhal, merhabalar. Günaydın, günaydın herkese, günaydın. <gülüyor> Herkese iyi haftalar diliyorum. Ne var bu hafta, haftanın karikatürlerinde? Valla demin, deminden beri çok keyifli bir program yapıyorsunuz. Ben biraz galiba keyfinizi kaçıracağım. Çünkü bu hafta ilk sıraya koyduğum karikatür. Aslında karikatür de değil bu. Çok korkunç bir gerçeğin. Yani... Büyük bir acının çizgiyle ifadesi diyebiliyorum ben buna. Ve şimdiden gerçekten sizden ve dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Zira bu anlatacağım çizim kanınıza dokunabilir. Benim dokundu. Fakat konu o kadar önemli ve hassas ki programa da almadan edemedim. Şimdi karikatürün çizeri Amerikalı bir sanatçı John Darko. Darko'nun bu karikatüründe yan yana durmakta olan bir şift yeşil, Basket ayakkabısı görüyoruz. Bağcıkları çözülmüş. Güzel bir çift basket pabucu. Gıcır gıcır. Sağdaki pabucun uç kısmının üzerinde ise küçük bir kalp çizilmiş. Küçük bir kalp çizimi yer alıyor. Karikatür bu. Bundan ibaret. Fakat John Darko bu çizimin çevresine bir şeyler karalamış. Bir şeyler yazmış. E, okuyalım. Bir saldırı tüfeği almak. Bir çift spor ayakkabı almaktan daha zor olana kadar umut yok demiş. Yok, ha? Hmm. Ee, aslında çok doğru bir söz. Amerika'da silah satışları yasaklanmadıkça e, katliamlar da arda arda geliyor. Umutlar tükeniyor. Aslında e, bu karikatür içerisinde o kadar da büyük bir e, e, dram e, ve o kadar önemli bir çağrıyı da barındırıyor ki. Bakın e, Ugalde Okulu'ndaki silahlı saldırıda öldürülen ve maalesef yüzü tanınmaz hale geldiğinden ancak ayakkabılarından teşhis edilebilen e, Mayte Rodriguez henüz 10 yaşındaydı. E, ve Maite, Ma, e, Maite Rodriguez'in acı annesi geçtiğimiz hafta e, kızının gülümseyen fotoğrafının eşliğinde Yine o kızının en sevdiği bu üzerinde minik kalp bulunan yeşil lastik ayakkabılarının görüntüsünü e, paylaştı. Ve silah reformu çağrısında bulundu. Silah şiddetini sona erdirmek için harekete geçmeliyiz. Hemen şimdi diye yazdı Ana Rodriguez Facebook hesabında. E, ve başında da Mayte hadi bir değişiklik yapalım diyor kızına hitaben. Kızına hitafta bulunarak. Ee, Ana Rodriguez'in bu çığlığı yanıt bulmuşa benziyor aslında. Pazar günü e, henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte demokrat ve cumhuriyetçilerden oluşan 20 senatör e, silah satışının kısıtlanması için e, Biden'ın da desteklediği bir e, karnım tasarısı üzerinde mutabık kalmışlar. Evet ama acıklı, bir, acıklı derecede yetersiz olduğunu söyleyenler var. Yani hakikaten Neredeyse hiç çıkarılmasa daha iyi dedirtecek kadar saçma sapan olduğunu belirtiyorlar. Yani 18'den 21'e çıkartıyormuş falan filan. İşte doğru, doğru. 1'e almak gibi. Evet. Evet yani çok, çok vahim bir durum var ve yani bir gözlerden kaçmasa bile bir kez daha tekrarlamakta yararlanan bir şey var. Bu kitle katliamların Uvalde katliamında son olarak da. Çok net olan bir şey daha var. O, orada e, öldürülen küçücük çocuklar, katledilen, par, paramparça edilen çocukların tamamı neredeyse latino. Yani beyazların zaten düşman olduğu kestimler. Sadece beyazların, faşistlerin bu öldürdüğü çocuklar. Evet. Hepsi Ve öldürttükleri kişi yani daha doğrusu tetikçi de bir latino aslında. O da enteresan. Evet. Sen yani onun beynini yıkayıp neyse ee, peki e, ülkemize dönelim diyeceğim e, ve bu hafta içinde geçtiğimiz hafta içinde daha doğrusu peş peşe yayınlanan aynı konuda iki güzel e, karikatürü anlatmak istiyorum şimdi e, Ercan Akyol bir uçan adam karikatürü e, sunmuş bize fakat o bildiğimiz uçan adam e, Süpermen yani asıl adıyla Clark Kent değil bu kişi. Zaten kılığı da pelerin de farklı. Uçarken o kırmızı pelerinin yerine, Süpermen'in kırmızı pelerinin yerine, yerinde kırmızı şeritleri olan siyah bir cübbe dalgalanıyor bu kez. Beyaz gömleğin yakasına ise mavi bir kravat geçirmiş. Sağ elinde de bir evrak çantası var bu süper kahramanımızın. Ve havada süzülürken elindeki evrak çantasından da bazı evraklar uçuşuyor çevrede. Ercan Akyol bu evrakların neler olduğunu üzerlerine yazmış tek tek. Ne var? İşte emek dayanışması var, Soma davası var, Çorlu tren, katliam, tren katliamı var, Taksim dayanışmasını görüyoruz. Yani ne çok da dava almış hele bu süper kahraman değil mi? Kim olduğunu anladınız. E, avukat Can Atalay onu çizdi Ercan Akyol e, ve karikatürü içinde şöyle yazdı yine. Can Atalay, mazlumların, mağdurların avukatıdır. Sanal değil, yaşayan, etten kemikten olan gerçek süper kahramandır. Hem de yerli ve milli. Soma Maden kazasında, kazasında avukat, Çorlu'da Gezi'de avukat, halkın avukatı. O bizim sinmişliğimizin ve korkaklığımızın ürünüdür. Biz böyle olmasaydık ona bu kadar iş düşmezdi. O bize hep sahip çıktı. Şimdi bizim ona sahip çıkmamızın zamanı. Demiş Ercan Akıyor. Ee, Ercan Akıyor'un sahip çıkın dediği e, Can Atalay'a sahip çıkan bir diğer karikatürcü ise Murat Sayın e, idi geçen hafta. Murat Sayın'ın e, Can, Atal, Can Atalay karikatürü de çok güzel. E, bu kez karşımızda bir süper kahraman yok. Sadece e, güzel bir insan figürü var gerçekten. E, yerde böyle yarı bağdaş kurarak e, oturmuş bize doğru bakıyor. Yüzünde e, buruk bir tebessüm. E, ben gözlerinde umut görüyorum nedense e, bu çizimde. E, bulunduğu yer bir hapishane hücresi fakat e, demir parmaklıklı penceresi e, şöyle kanatları açık e, uçmakta olan bir güvercin şeklinde çizilmiş. Büyükçe bir güvercin şeklinde çizilmiş. Zaten e, Can Atalay'ın dizinin e, dilinde de üzerinde de bir beyaz güvercin görüyoruz. Demin parmakın iç tarafına geçmiş hatta. Konmuş. Murat Say'ın sosyal medyada paylaştığı karikatürü içinde şunları yazdı. Yaşamını, mesleğini hak aramaya adamış. Ezilenden, haklıdan ve haktan yana denilen avukat Can Atalay'ı unuttuğumuzu falan sanmayın sakın diyerek yazdım bir anlamda Ercan Aklı'na da cevap vermiş oldu. Evet güzel. Bir de ilavede bulunayım. İzninle bu Ercan Aklı'nın Esnaf... karikatüründe de gene güvercin ağzında gagasında zeytin yaprağıyla o da Süpermen gibi uçan. Eşlik ediyor Süpermen evet. Süper Can Atalı'ya. Evet Süper Can Atalı'ya eşlik ediyor. İki tane karika... iki karikatürde de Can Atalı'nın yanında Barış Güvercinleri. Barış Güvercinleri. Nerede bu barış güvercini acaba? Bulacağız, arıyoruz. Peki. Ben bu güvercini buldum da e, zeytin dalı yok. Onu arıyoruz şimdi. Neyse. <gülüyor> Peki. Can Altılay'ı unutmuyoruz tabii. E, fakat geçen hafta haftanın karikatürü olarak seçtiğimiz o Latif'in karikatüründeki Bakkal Aziz vardı ya hatırlayacaksınız. Hani evet. özgürlük ve adalet siparişi, siparişi veriyordu bir hanımefendi. İşte o hanımefendi şimdi de herhalde çeşitli sınavlara giren gençler için istekte bulunuyordur muhtemelen. Çünkü bu hafta gençler için de artık mezuniyet ve sınav günleri geldi. Bundan sonraki... Bir iki haftada da öyle. Şimdi gazete pencerenin çizeli Bülent Çelik 7 Haziran günkü köşesinde 3 fertten oluşan e, minik bir aile manzarası çizmiş. E, anne baba ve oğulları var oğlu e, bu çiftim. Fakat bunun pek de mutlu bir aile manzarası olduğunu söyleyemeyeceğim. E, anne bütün anneler gibi biraz hüzünlü, biraz düşünceli. Gözünden kocaman bir gözyaşı damlası süzülüyor ve ona engel olamıyor. Fakat ağzını da açmamayı tercih ediyor. Yeriyor. Baba şaşkın hatta korku içerisinde oğlunun öfkeyle sorduğu bir soruya cevap bulamamanın çaresizliği içinde. Terliyor. Evet evet terliyor böyle o soru karşısında. Anam diyor bu soruyu eskiden biz sorardık diyor. Peki neymiş çocuğun babasına bu, bu öfkelilir ifadeyle sordu. Baba, söyle bakalım ben büyüyünce ne olacağım diyor. <gülüyor> ne kadar korkunç bir soru değil mi? Adam haklı. Yani eskiden biz e, çocuklarımıza sorardık. Evladı büyüyünce ne olacaksın falan diye. Şimdi bu soruyu hiç sormamak daha iyi. Bu zamanda çocuk olmak gerçekten zor. Hatta gelecek hayalleri kurmak bence çok daha zor. Evet. Bize yani de... Evet. ne olacaksın diye. Ne e, cevap vermiştiniz hocam? E, karada, havada, denizde giden otomobil yapacağım derdim. <gülüyor> İnanılır, inandım, gerçekten inandım. Süper. E oldu mu? Oldu ama ben yapamadım. Neyse. Yine de yani mutlu son. Evet. <gülüyor> Olmuş. Evet. Peki e, iklim krizine birazdan geleceğim, zorlukları say say bitmiyor. Fakat e, önce izin verirseniz savaş biraz savaş e, ve tabii ki savaş nedeniyle ortaya çıkan kıtlık e, tehlikesi. Osama Hayar, Hajar diye okunuyor değil mi? E A 2 C A C, -a -c. E, Dünyaca ünlü ünlü bir Hacaj mı? Hacaj. Hacaj. Evet, herhalde. Ee, o da dünyaca ünlü ürdünlü bir karikatür. Hatta ünlü çoktan kendi coğrafyasını, Arap dünyasını falan aşmış durumda. Son karikatüründe Putin'in Ukrayna'dan tağıl sevkiyatını engellemesini eleştirmiş Osama. Karikatürde uçsuz bucaksız bir buğday tarlasının ortasında bir korkuluk görüyoruz. Güzel bir çizim. Elleri kolları sarı samandan e, o, bu korkuluğun üzerine e, sahipleri de yırtık pırtık eski bir pardüsü geçirmişler. Kafasında ise Rusların taktıklarından kürtlü bir kalpak var. Buraya kadar her şey gayet normal fakat bu karikatürü karikatür yapan asıl unsur korkuluğun suratı yüzü. Korkuluğun yüzü Putin. Evet, tanıdık bir sima. Çok tanıdık. Öyle olunca da koca tarlada ne bir karga ne başka bir varlık e, görebiliyoruz. Değil mi? Evet. Çok yararlı bir korkuluk. E, gerçek şu tabii, Ukrayna Savaşı'nın derinleştirdiği o gıda krizi nedeniyle bütün dünya alarma geçti. Herkes de birbirini suçluyor. Geçen hafta da e, e, Zelenski Türkiye'yi suçlamış değil mi? E, çalıntı buğday almakla Rusya'dan. evet. Putin'de taal sevkiyatı için üç farklı rota önerisi ortaya atmış. Bu arada olanlar da ekmek bulamayınca pasta alamayan garibanlar oluyor değil mi? Yok kurtarıyor aslında Türkiye. Nasıl? Venezuela'da buğday üretecekmiş. Ha geldi geldi değil mi Venezuela başkanı? Evet ve bunu verdi. yüzde. 70'ini siz alın ürettiğiniz buradayın ekmek yapın bize de %30'unu bırakın bize, biz razıyız demiş. Ya harika çok iyi haber bu. Evet bence de işte Açık Radyo yaşasın Açık Radyo ne güzel. Senin programına sakladım bu bilgiyi <gülüyor> Ayrıca Lavrov'un da burada olduğunu bilsem onunla görüşmek isterdim çok değerli bir insandır falan demiş mesela evet. Ama bir, habersizmiş Birbirlerinden habersiz. Bravo, Türkiye abi. büyük ülke. Evet. Neyse dün, dün biliyorsunuz Toprak Bayramı'ydı. Evet. Yani e, Toprak Bayramı 1945 yılında çıkarılmış. E, Çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edilmiş bu 11 Haziran gününü e, takip eden ilk pazar günü. E, bizde de kutlanmış herhalde. Bilmiyorum tutanmış mı ama Saatli Marif takviminde sabahleyin birazcık okuma fırsatı bulduk. Daha doğrusu orada bir net bilgi vardı. E, çok hoş şeyler söylemiyordu yalnız. da 1,3 milyar ton toprak kaybına uğramaktadır diyor. Yani erozyon, heyelan, tuzluluk, amaç dışı kullanım vesaire etkilerinden. Ve bunun 550 milyon tonu da tarım toprağı diyor. Yılda 70 milyon ton bitki besin maddesi kaybına neden olan bu açı üretici parayla satın aldığı suni gübrelerle kapatmak zorunda kalmaktadır. Bir de kimyasal gübrelerin kullanımı çevre kirliliği, topraklar daha da çoraklaşmasına neden oluyor diyor. Ama ben saatli marif... Siz, siz hala saatli marif takvim mi okuyorsunuz? Evet. Yasaklanmadı için... mı o? <gülüyor> mı? Henüz değil. Peki, Covid, zaman... pandemi tedbirleri sebebiyle. Ben sizi Filipinlere götüreyim iyisine. <gülüyor> Bakın, bu krizi kriziyle ilgili e, karikatürlere falan bakıyordum. Birden öne e, Filipinli bir karikatürcü, Zak'ın karikatürü e, çıktı. Zak henüz 26 yaşında, çok genç bir karikatürcü. Fakat e, siyasi çizim, şi, çizgileri de baya e, eleştiren sert. Ee, bu anlatacağım karikatür de dört kareden oluşuyor ve her karenin üstünde filipince yazılmış birer cümle yer alıyor. Şimdi ben Google Translate vasıtasıyla bu cümleleri tercüme ettim fakat e, nedense bu tercümeleri, tercümeyi koymak istemedim. Karikatür zaten kendisini çok iyi anlatıyor ve bu karikatüre bakan herkes Zak'ın ne demek istediğini bence kolayca anlayacaktır. Şimdi e, karikatürün üzerine Filipince yer alan sözler bence bu e, karikatürün de bir, bir tür müziğini oluşturuyor. Onun için değiştirmek istemedim. Hı hı. E, sol üstteki ilk karede e, sular içerisinde bir çeltik e, tarlası görüyoruz. Ve bu tarlada iki büklüm eğilmiş bir şekilde e, mahsuru toplayan üç tane Filipinli tarım işçisi var. Evet çeltik ekimi yapıyorlar. Evet çeltik evet. E, ekimi, ekimi mi yapıyorlar işte e, topluyorlar galiba evet. Üçü de tipik böyle bol köylü, kıyafet, bolca, e, köylü kıyafetleri var geniş kenarlı şapkalar giymişler falan e, eğilmişler iki büklüme eğilmişler e, yüzeydeki yapraklarından çekerek e, e, çıkartıyorlar ekini. Bu karenin üzerinde makapong nakayuko yazıyor. Şimdi ikinci kareye geçiyoruz. Bu üç köylü çalışmaya devam ederken ortadaki adamın hafifçe doğrulmuş olduğunu ve kızgınlıkla bir şeyler homurdandığını fark ediyoruz. Bu karenin üzerinde ise Diman Lang Makavupo diye yazmışlar. Şimdi üçüncü karenin üzerinde yazı falan yok. Bu karede ortadaki adam artık tamamen doğrulmuş, ayağa kalkmış, sağ yumruğunu da havaya kaldırmış, bağırıyor. Onun iki yanındaki arkadaşları da e, ondan cesaret bulmuşa e, benziyorlar ki yavaşça onlar da doğrulmaya başlamışlar. Hatta sahillerinde de yumruk e, yapmışlar böyle kollarını büküyorlar. Fakat henüz yeterince yani biraz tereddüt geçiriyorlar. E, yani, çekingenler. Çekingenler evet henüz yeterince kollar havaya kalkmamış. Geçiyoruz son kare son kareye e, son karede ayakta protesto hareketi yapan tarım işçisinin tepesine gökten mi iniyor, nereden iniyorsa kocaman bir çizme inmiş ve ezilmiş askeri bot evet evet ve bu zamanların iki yanındaki arkadaşlar ise derhal ilk pozisyonlarını almışlar korku içinde ee, pirinçleri ekimleri toplamayı sürdürüyorlar e, bu karenin üzerindeki yazıda zaten çok açık her şeyi açıklıyor diman lang makatayo yani muhtemelen hayat devam ediyor falan demek istemiştir Nasıl? Yani çok güzel. Evet. Şimdi iklim. Son olarak size Fransa'da düzenlenen ve iki yıldır ortaokul, lise ve dengi okulları dolaşan gezici bir sergiden söz etmek istiyorum bu hafta. Serginin adı Bana Ekolojiyi Çiz. Cartooning for Peace oluşumunun düzenlediği bir sergi bu. Ve dünya çapında çok sayıda karikatürcünün işleriyle e, düzenleniyor. E, 11 bağımsız panelden oluşuyor. E, çevre konusunda eğitim kaynağı arayan okul ve eğitmenlerin de taleplerine cevap veriyor. Yani sergide e, öğrenciler ve öğretmenler arasında... İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak ve onları sürdürülebilir bir dünya için daha büyük bir e, taahhütte bulunmaya diyeceğim, teşvik etmek için e, çeşitli e, konular yani e, kirlilik, atık yönetimi, biyo çeşitli ilgili konular e, mizahla, karikatürle ele almıyor. Ve bu talepte bulunan bütün lise ve dengi okullara ee, bu sergi, bu 11 panelden oluşan sergi, Cartooning for Peace tarafından e, gönderiliyor. Şimdi bu, bu sergi kapsamında anlatacağım ilk karikatürü yine Kanadalı e, çizer André Philippe Cote, e, Cote çizdi. E, 8 karelik, büyükçe bir karikatür bu. E, konusu da bir armudun yolculuğu. 8 kare fakat anlatması çok kolay olacak. Sol üstteki ilk kareden başlıyoruz. Burada bir, yine bir tarım işçisini görüyoruz. Ağaçtan topladığı armutları sırtında taşıdığı sepete yüklüyor. Ve e, ikinci karede tarım işçimiz bu kez de e, bir merdivene tırmanmış. Merdivenin önünde bekleyen bir kamyona ağzına kadar dolu olan sepetindeki armutları boca ediyor. Üçüncü kareye geçtiğimizde e, üzerinde fruta yazılı Yani meyve yazılı kamyon topik bölgeden süratle ve ardında da e, egzoz borusundan çıkan bir takım kara dumanlar takarak e, engebeli bir arazide yol alıyor. E, sıradaki karede bu kez bir uçak görüyoruz. Anlaşılan e, meyveler kamyondan e, uçağa transfer edilmiş. Bu büyükçe bir kargo uçağı ve tabii ki kamyonun ardından çıkan duman bulutları bu kez de dumanın, şey, uçağın ardından çıkıyor. Beşinci kareye ulaştığımızda kargo uçağının yine havada böyle dumanlar rakarak büyükçe bir liman kentine iniş yapmakta olduğunu görüyoruz. Altıncı karede bu kez tropikal bölgeden gelen meyveler, armutlar yolculuklarına bir konteyner gemisiyle devam ediyorlar konteyner e, gemimiz bol çalkantılı ve dalgalı denizde ve yağmurun altında yol alırken başasından yine e, bolca e, dumanlar çıkartmayı ihmal etmiyor. Yedinci, bu, bu dumanlar metafor tabii yani. Gerçekte yok öyle bir şey. Yok, yok. Yedinci kareye ulaştığımızda geminin kazasız belasız dimana vardığını ve armutların bu kez kocaman bir tıra yüklendiğini anlıyoruz, görüyoruz. E, Kuzey Amerikalı Mac diye adlandırdıkları bu e, koca tırların önlerinde e, e, bir baca vardır ve oradan da yine tabii ki aynı tuman, aynı egzoz dumanı e, ki önceki araçlardan pek farklı değil, o da e, çıkıyor havaya salınıyor. Ve nihayet geldik en son kareye. Sabrınız için teşekkür ediyorum. E, armutlarımız artık pazardaki tezgahta satışa sunulmuş. Kadının biri. Elindeki alışveriş e, torbasıyla, filesiyle pazarcıya yaklaşıyor. Ve kasadaki armutlardan bir tanesini de böyle eline alarak tartarak soruyor. Armutlar organik mi? Pazarcı kendinden son dereceye bilin bütün samimiyetiyle kesinlikle diyor. Müşterisine de öyle güven veriyor. Evet. Karikatür bundan ibaret. Bu çocuklara ders olarak... E, ...gösterilen bir karikatür... ...Armud'un yolculuğu... ...Andre Filipkoteli'nin... ...bu de değil mi... ...biz de bir... ...çocuklara... ...iklim olmasını beklediğimiz çocuklara... ...bir çağrıda bulunmuştuk... Evet. ...harika resimler de gelmişti... ...hatırlıyorum evet... ...onun sloganı da... ...bu şeyde kullanılan... ...senin biraz önce bahsettiğin... ...Cartooning Popies'te kullanıldığı gibi... Sen e, iklim krizinin resmini çizebilir misin Greta diye sormuştuk. Evet, bu da bana ekolojiyi çizdi zaten. Doğru. A evet, aynı. aynı. Aynı paralelde. Peki, e, Armut'un e, yolculuğunu sonlandırdık galiba. E, birkaç dakikam kaldı. E, ben en son e, Red Müstehar imzasıyla çizen bir çevre aktivisti. E, karikatürcü dostum aynı zamanda. Kendisiyle Fransa'da, e, Marsilya'da e, bir iki panele birlikte katılmıştık okullarda falan. Tam bir e, çevre aktivisti. Patrick Redon'un e, bir karikatürüne bakmak istiyorum hızlıca. E, bu karikatür tipik bir red karikatürü. Red aynı bizim red kit gibi yazılıyor. R -E d ve ardına da bir ünlem koyuyor imzasında. E, çok basit, neyif. Fakat komik olduğu kadar da düşündürücü bir karikatür bu. Karikatürde bir doğum odasında yatakta yeni doğum yapmış yatmakta olan bir kadıncağız kadın görüyoruz. Doktor ya da ebe her kimse maskesinden pek anlaşılmıyor ama annenin karnındaki bebeği almış, göbek kordonunu henüz kesmemiş, iki eliyle de sık sıkı sıkı kavrıyor. Kollarıyla da ileri doğru uzatarak çiçeği burnundaki anneye yavruyu gösteriyor. Anne pek heyecanlı mı? Yani inanamıyor aslında. <gülüyor> İnanmaz bir havası var. E, bu bir erkek diye ter içinde aykırıyor. E, doktorun elindeki e, be, bebeğe ya da nesneye, nesneye desek daha doğru olacak değil mi? Yani bak, bakınca böyle şekli şemalinden e, türü bunun bir e, dişi olmadığına belki hükmedebiliyoruz. Fakat kesin olan bir şey varsa o da bu, bu şeyin bu nesnenin bir insan yavrusu olmadığı. Evet, yeşil ayrıca. <gülüyor> o Orasına ben karışmıyorum. Peki, yeşil. <gülüyor> Peki, daha spesifik olalım. Ee, bu bildiğimiz bahçelerde ya da saksı içindeki çiçekleri sulamaya yarayan konvansiyonel bir çiçek sulama kabı. Plastikten tabii ki. Ee, ve karikatürcü Patrick Rudon, Red, e, zaten karikatürün üzerine yazmış. İnsan kan, kanında plastik var, üllem. İşte bu kadar. Evet. Yani, evet. Programlarımızda siz çok sıkça yer veriyorsunuz. E, fakat bu, maden... bu, bu plastik organik ama tamamen insan yapımı. Yani gerçekten <gülüyor> insan tarafından üretilmiş. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Anneler doğurabiliyorsa? Organik ve organı da var. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlığın evrimini biraz anlatmış gibi. Böyle giderse? <gülüyor> Valla akciğer dokusunda e, mikroplastik tespit edilmiş. E, hatta e, tereftalat bulunmuş değil mi? PET bulunmuş. Evet. E, yani kanda da bulunmuş. Plasentada da. Her, her tarafta. Plasentada da bulunmuş. Demek ki yakındır yani. E, Plastikten tencereler, işte sulama kapları falan. Çiçek sulama kapları. Ve daha e, en vay, şey Plastik bebek mi diyorduk? Ken. Ken. Ken, evet, ken. Biz erkekler ken tabii. Kızlar. Erkek çocukları ken tabii. Evet, erkek çocukları. Diğerleri önemli değil, onlar Barbie olabilir. <gülüyor> onlar Barbie olabilir. Evet de ben bu karikatürdeki anlamı bir türlü anlamakta güçlük çekiyorum. <gülüyor> yani işte. O zaman, adam... o zaman bir bakan olabilirsiniz. Evet. <gülüyor> şimdi adam çiziyor işte ne yapacaksınız? herkes kendine göre Z bir anlam buluyor zaten anlam kabinede çıkartıyor. değişiklik olacak deniyormuş biz biz zaten yorumlamakla yükümlü değil sadece anlatıyoruz i̇şte adam böyle bir şey çizmiş demiş ki insan kanında plastik var demiş işte bir tane de bahçe sulama aparatı doğurmuş kadar yani hepsi bu ama erkek ama erkek peki neyi seçiyoruz şimdi arkadaşlar Plastik Plastiği mi seçelim? Plastik, plastik onu ben <gülüyor> Şey e, yok siz tabi Falan veriyorsunuz ben de onaylıyorum her zaman. Benim gönlüm ilk Karikatürden yana bu haftalık ama Karikatür olmayan karikatür Karikatür olmayan karikatür evet umut yok Bir saldırı tüfeği almak bir çift plastik Ayakkabı almaktan daha zor olana kadar yani. Orada ben lastik diye yazmışım. Sonra pişman oldum. Lastik değil de spor ayakkabı demek daha doğru olurdu. Ama lastik de olabilir. Ama lastik ayakkabı bu. Hayır, plastik, plastik ayakkabı demeli. Lastik. o da doğru. Peki ben de ona katılıyorum Özdeş'e. Ben katılmıyorum. Öyle mi? Sen insan kanında plastik var ama. <gülüyor> Peki. Peki. <gülüyor> görüşmek üzere. Görüşmek olmuş. üzere. Çok teşekkür ediyorum. İyi yıllar, iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.